...pazarlar değerli izleyenler... ...İnsan Eser'e programına hoş geldiniz. Bugün konuğum... ...Mehmet Semih Söylemez. Mehmet Semih Söylemez bir iş adamı... ...kendisinin... ...ve içinde olduğu... ...kuruculardan birisi olduğu... ...bir şirketin, Türkiye'nin ilk 500 ...içerisine gelen bir şirketin... ...başında ve... ...bir kitap yazdı. Kitabının başlığı da... ...Duygusal Sermaye. Bugün... ...arkadaşım Polat Doğru'yla beraber... ...Mehmet Semih Söylemez'i konuk edeceğiz. Evet. Hoş geldin. Hoş, geldi. Hoş bulduk hocam. Hoş bulduk evet. Pulat Bey. Nasılsın? Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Heyecanlı mısın? Sizlerle <gülüyor> olmak çok güzel. Heyecanlı mısın? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Çok gülüyor> keyifli. Çok <gülüyor> keyifli. Oldu. Mehmetciğim iş adamısın ve yazdığın kitabın başlığı... ...Duygusal Sermaye. Aa, böyle bir kitabı yazma ihtiyacını hissettin. Hı hı. Neden? Neden? Bu macera aslında 2000 yılında başladı. Ee, benim psikolojiyle ilgilenmemin e, tarihi 2000. Hı -hı. Ağırlıklı sizin kitaplarınızla başladı. Ee, biraz da mecbur hissettim. Çünkü o zaman AGT çalışan sayısı 50 civarında olmuştu. Hı -hı. İlgilenmem gerektiğini düşündüm. Hı -hı. E, Ricardo Semler'in Mevrek isimli bir kitabını okumuştum. Hı -hı. Onu okuduktan sonra da bize ait bir yönetim sistemimiz olmalı diye düşündüm. Yani. Ve bu 2005'te şekillenmişti. Hı -hı. 2005'te demiştim ki 2010'da bir kitap yazmalıyım ve 2010'da da yazdım. Aslında 10 yıllık bir macera. Hı -hı. Macera. İyi. Evet. Vallahi bence güzel bir macera olmuş. Önce elinize sağlık. Teşekkür ben, ederim. E, okuduğum zaman kitaptan etkilendim Hı -hı. Önemli de bir kitap olduğunu düşünüyorum. E, bir iş adamının adında duygusal geçen bir kitap yazıyor da ayrı eten anlamda buluyorum. Bir diğer taraftan da burada bahsedilen şeylerin hayatla ilişki içerisinde olması bana çok anlamlı geliyor. İçinde bir anınızı anlatıyorsunuz. Bunu bizimle bir paylaşır mısınız onu isteyeceğim. 15 yaşındayken babanız sizi bir tahsilata gönderiyor anladığım kadarıyla. Evet evet <gülüyor> ilk e, ticari e, kazığım deneyimim <gülüyor> çok kızmıştım. Tabii döndüğümde bu olaydan sonra ağlamıştım. Anlatır mısınız hikaye bize? <gülüyor> Şimdi düşünüyorum ama teşekkür etmem lazım. Bir senet tahsilatı için babam beni Antalya'nın bir kasabasına gönderdi. Aha. Tabii otobüsle gidiyorum. İndikten sonra beş kilometre yürüyorum. Buldum e, ustayı. Aha. Babamın selam var dedim. Bu senedi geciktirmişsiniz. Ödemenizi istiyor. Otur Mehmetciğim dedi. Bana bir çay söyledi. İçtim. Babam aradı o sırada. Babamla görüştü. Ahmet abi dedi biraz sıkışayım. Bana birkaç hafta müsaade et. Tamam tamam. Ve ben aldım geri senedi. Bırakmıyorum tam orada falan. 15'te olsam. Tekrar 5 kilometre yol yürüdüm. O da işte Antalya'ya döndüm. Babam dedi ki nasıl geçti oğlum? Bir ee Baba görüştünüz ya dedim. Ne görüşmesi oğlum dedi. Meğer babamla konuşuyormuş gibi yapmış. Şimdi tabii bunu 15 yaşında yaşamak aslında bir avantaj. Bunu 30-40'da yaşamak çok daha kötü. Dolayısıyla o gün çok kızmıştım ama ee, bir uğrayıp teşekkür etmekle fayda var diye düşünüyorum şu an şey ve tabii ee. ondan sonra tabii her gittiğim yerde birisi babamla görüştüğünde ben de bir şey söyleyeceğim diye telefon aldım. Emin olmam lazım. Peki <gülüyor> ben şimdi bir şey söylemek istiyorum. Bu kitabın neredeyse bütününü güven konusu üstüne kurmuşsunuz bence. Siz hı hı. insanların güvenilebilir olduğunu, insanın çok önemli bir potansiyel olduğunu söylüyorsunuz bu kitapta. 15 yaşında bu kazıktan, şimdi 40 yaşında insanlar önemlidir, güvenmeliyiz onlara nasıl geldiniz? Yani bu bu önemli bir yolculuk bence. Hı hı hı. Şimdi iki felsefe var aslında. Birisi diyor ki ben babama bile güvenmem. Hı hı. E, paranoyakça bir tutum. E, tatsız bir hayat. E, diğeri de diyor ki ben insanlara güvenirim. Bu durumda kazık yiyecektir arada ama diğer güvenmeyen de yiyecektir. Fakat şunu kabul etmemiz lazım. Yüzde bir insan için yüzde doksan dokuzuna güvenmiyoruz. Yani insanların geneli güvenilmez değildir. Böyle bir mesajın da altında imzam olsun istemem diyorsun. Tabii sen. tabii. Yüzde bir için o yüzde doksan dokuzu... Ya kendi hayatınızı çok tatsız yapar. Ben babama bile güvenmem diyen bir insanı mutlu olduğunu düşünmüyorum. Evet. Çok önemli. Evet, şimdi daha önce de dostuz, tartışmalarımız, konuşmalarımız oluyor. Ondan dolayı bu kitabı aşan bir deneyim var benim sizi tanımamda. İnsanı malzeme yapan bir iş anlayışına karşısın. Ee, ...insanın işin içinde olduğu, insanı e, malzeme yapan değil... ...insanı hedef alan, önemseyen bir e, iş anlayışının parçasısın. Ve birçok iş adamı Türkiye'de böyle olmaz abi, olmaz. Cık. İş adamı insan sen istismar edeceksin. Cebine koyduğun kar oradan gelir diye düşünür. Ve bazı seminer verdiğim iş yerlerinde çalışanlar beni bir kenara çekip seminer arasında abi şu vida var ya şu gördüğün vida Allah seni inandırsa benim bu vida kadar burada değerim yok diyen yerleri biliyorum ve tahmin ediyorum baya yaygın e, toplumda ama sen diyorsun ki insanı malzeme yapan bir iş anlayışı uzun süreli yaşayamaz cevval olamaz nasıl geldin böyle bir görüşe ya şuna inanıyorum bir kere hayal kurmamız gerektiğine inanıyorum günümüzün ve öğleden sonrasını biz genelde gelecekle ilgili kardeşimle babamla konuşuyoruz hayallerimiz var projelerimiz var peki bunları kiminle gerçekleştireceğiz Hı. bunları güvenmediğimiz insanlarla mı gerçekleştireceğiz bu mümkün değil biz bunları güvendiğimiz şemanet ettiğimiz insanlarla gerçekleştireceğiz dolayısıyla oradaki her insanla çok ciddi bir bağımız var Onlarla beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla e, bir aracıdan ziyade sizinle beraber, sizin çalışanınız da sizin müşteriniz, ortağınız. Böyle bir e, anlayışta büyüme olacağını düşünüyorum. Yani. E, sürdürülebilirlik çok kullanılan bir kelime. Yolunun bu olduğunu düşünüyorum. Amin. Onlarla beraber olursa olacak. Burada da birkaç katman var. Ee, çalışan alın terini ortaya koymak zor değil. Zaman etüdü yaparsınız. Şunu şöyle yap, bu kadar istiyorum dersiniz. Çok şey bir lehir değil bu. İkincisinde beynin de ortaya koymasını sağlarsınız. O fikirler üretir. Ama kalbini ortaya koymasını sağlamak çok daha zor. Gönlünü, gönlünü, gönlünü, gönlünü evet, koymak. Yani. O olduğu zaman da hep beraber evet. büyüyor ve iki tarafta kazanıyor. Hep beraber kazanlıyor. Evet. Ya Mehmetciğim ben bir şey dikkatimi çekti. Sen öğleye kadar çalışıp öğleden sonraları hayal kurmaya, vizyon oluşturmaya ayırıyorum dedin. Bunu biraz açar mısın? Bu çok önemli bir şey. Ee, çok faydasını gördüm. Kesinlikle tavsiye ediyorum bunu. Ee, şunu kabul etmemiz lazım. Gün boyu rutin işleri yapan... Bu ne zaman oldu? Hep böyle miydi yoksa... Yok bu hedefi 2005'te koydum. Nasıl keşfettim? Ee, yaşam koçum diyeceğim bir dostum sayesinde Öyle keşfettim. Ha, evet, evet. Onunla beraber koyduk. Birkaç yıl çalıştıktan sonra görüyorsunuz ki gün erken başlarsanız, gece uykunuzu düzgün almış olursanız, 4 saat 5 saat verimli çalışmada bir firmanın işi biter. Ee, zaten diyorsun. Diyorum diye bitmeyenler de verimli çalışmadığından bitmiyor zaten. Of, çok önemli bir şey. <gülüyor> Bakın yani iş sahibi insan, erkeklerin eşleri evde ne yapayım çok işi var işte göremiyoruz falan filan diyorlar. Ama sen diyorsun ki yok burada aksanen bir şey var. Böyle sağlıklı bir şekilde uykusunu alırsa zamanında işini olursa 4-5 saat içerisinde o işin düzeni kurulur. E, bunu yapan bir değil 30-40 şirket sahipleri var dünyada. Yani o insanların da 24 saati var. 30-40 şirketi çok düzgün yönetiyorlar. Eşlerine çocuklarına zaman ayırıyorlar. Hobileri var bu insanların. En önemlisi bu sayede işlerinden sıkılmamış oluyorlar. Bu evet. çok önemli. İşinden Hı -hı. sıkılmış bir insanın firmaya verdiği zarar tahmin edilemeyecek kadar. Çok önemli, çok önemli. İki kavram gördüm ben burada. Bir, iş seni esir almasın. Sen Hı -hı. işin sahibi ol ve kaybolma o işin içerisinde. İkincisi de sıkılma. Hı -hı. Eğer sıkılarak iş başındaysan... ...fayda yerine zarar veriyorsun. İki tane... ...çok önemli mesaj verdin. Yani bu denilen şeylerin olabilmesi için... ...oradaki yönetim anlayışının ve kurumla... ...ilgili tavrını da değiştirilmesi lazım. Sizin dediğiniz şeyi yapabilmek için... ...diğer çalıştığınız insanların... ...insan olduğunu en başta kabul etmek... Tabii, ...ve bunların tabii. muktedir olduklarını... ...yapabileceklerine inanıyor olmak lazım. Buna inanmazsanız o zaman... ...oturup orada her gireni, her çıkanı... ...her olanı, her biteni kontrol etmeniz gerekiyor. Ama siz... Güvenmişsiniz benim anladığım kadarıyla. Yani bu insanlar bu işi yapabilirler. Ben burada olsam da yürür, olmasam da yürür. Yeteri kadar zaman ayırırsam hallederiz demişsiniz. Yani şey çok net aslında. Bir insana güvenmiyorsanız niye çalışıyorsunuz beraber? Beraber çalışıyorsanız niye şüpheleniyorsunuz? <gülüyor> yani flu bir durum yok, olmamalı burada. Ne güvenmiyorsanız neden çalışıyorsunuz? Evet. Evlilikte de böyle. Eşinize güvenmiyorsanız neden devam ettiriyorsunuz? Ettiriyorsanız neden şüpheleniyorsunuz? gibi. Evet tabii benim korku kültürü kitabında söylediğim şu var. Abi korkuyorlar da onun için çalışıyorlar. Karının ilk gece gözünü korkuttu. <gülüyor> Ondan dolayı böyle abi yani. Ya, sıkıysa yapmasın. Bak başına ne gelir falan gibi. Maalesef bu çok yaygın bir şey. Mehmetciğim kitapta önce teşekkür ediyorum bu kitap için. Bence bir İş sahibi insanı ve başarılı bir iş sahibi insanı böyle bir kitap yazması bu başlığında duygusal sermaye koyması önemli bir adım. Ben teşekkür teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, bir toplantıya gitmesin başka bir lider konuşuyor. Diyor ki bir şirketin birinci hedefi büyümek olamaz. Hı -hı, hı -hı. Ve o cümle sana çok önemli geliyor. Çok önemli geliyor. Ya, i̇smini söyleyeyim hemen. hemen. Ee, çok saygı duyduğum bir insan. Lucien Arkas. Arkas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı. Evet. İstanbul'da bir CEO'lar toplantısında söylemişti. Evet. Neden ee, önemli geldi sana bu? Bu birinci amaç olduğunda bunun örneklerini çok görüyoruz. Amaç büyümek için büyümekse e, bir yerde hata yapıyorsunuz hocam. Ve hepsini kaybediyorsunuz. Çok önemli şeyler söylüyorsun. Marka. ya. Çünkü iş hayatında Büyümekten başka ne olabilir şeklinde düşünen çok insan tanıyorum ben. Ve burada çok önemli bir hata yapıldığını söylüyorsun. Ve sen de iş adamısın. Şimdi bir bütçe yaptığınız zaman bir yılı planlıyorsunuz. Yıl sonuna doğru geldiğinizde bakıyorsunuz ki planladığınızın önüne geçeceksiniz. Şimdi burada frene basıyoruz. Bu evet niye basıyorsun devam et. Fakat planladığınızın üstüne çıktığınız zaman... Sizin finansal yapınız ne olacak? İşletme sermayeniz ne olacak? Planladığınızdan fazla büyümek daha iyidir anlamına taşımıyor. Hmm. Planladığınız kadar büyümek iyidir anlamı taşıyor. Çünkü her şey ona göre düzenlenmiş. Size onu geçtiğiniz zaman daha başarılı olmuyorsunuz. Bir şeyler aksatmış oluyorsunuz. Ya da düşük hedef koymuşsunuzdur. Bütçeyi yanlış yapmışsınızdır. İdeal olan her şeyle planlanıp yıl sonunda o bütçeyi tutturmak olmalı. Olabildiği hmm. kadarıyla tabi evet burada ben bütünsel bütünsel bir yaklaşımım ve evet. aslında şeyle falan aynı hocam ya yani çocuk yetiştirme konusuyla falan da aynı yani bu kendi varoluşunu yaşamasına müsaade etmekten bahsediyorsunuz. Diyorsun. Bu 4, 4 yaşında bir oğlu var. Hassasiyetim <gülüyor> var. Direkt oraya dönüyor. <gülüyor> çok doğru. Evet, evet, Ama evet. yani bu bir kurumun kendi varoluşuna saygı duymak demek. Bu kurumun potansiyeline saygı duymak demek. Bakalım bu kurum neyi gerçekleştirebilir? Bununla ilgili fikir sahibi olmak demek. Evet. Olabileceğinden daha büyüğünü, olabileceğinden daha küçüğünü beklemek değil. Gerçekten ne olabilecekse bununla ilgili... Bir fikir sahibi olmak demek ki bu aynı zamanda kurumun ne kadar tanıdığıyla ilgili de mesaj verir bence. Yani kişi gerçekten elindekinin farkındaysa o zaman bunun hakkını verebilir diye düşünüyorum. Tabii dört yaşında bir çocuk var dediğimizde konuştuklarımızın hepsi yalan oluyor hocam. <gülüyor> ee, i̇hracat müdürümüz Yüksel Bey'in yeni bir çocuğu oldu bir ay kadar önce sabah aradım kendisini. Yüksel Bey dedim bundan daha önemli bir proje var mı? Yok dedi. Yok, evet, evet. Hakikaten yani 4 yaşındaki bir çocuktan daha önemli bir proje yok. O evet, bakımdan evet, haklısınız. Evet. Ona <gülüyor> gitmesine devamlı haklısınız. Evet. evet değerli izleyenler ben çok zevk alıyorum sohbetimizden ve hakikaten önemli bir konu, önemli bir insanla sohbet ediyoruz. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız efendim. İnsan insana sohbetimize devam ediyoruz. Konuğumuz Mehmet Semih Söylemez. Kendisi duygusal sermaye adında bir kitap yazdı. O çerçevede konuşuyoruz. Polat'cığım. Ya benim kitapta ilgimi çeken yerlerden bir tanesi de şu. Şimdi Mehmet Bey bu kitabın içerisinde diyor ki yeni düşüncelere açık olmanız lazım diyor. Fakat ben de biliyorum ki bizim kültürümüz bu işlerden pek hoşlanmaz. Yani biz eski köye yeni adet getirmeyi sevmeyiz. Öyle durduk yerde başımıza iş çıkartmayı sevmeyiz. Siz nasıl öneriyorsunuz bunu? Yani ben sizi kısmen tanıyan bir insan olarak da şunu söyleyebilirim. Bizden çok bağımsız bir başka dünyadan gelmiş bir insan da değilsiniz. Öyle, öyle nasıl bu ikisini birbiriyle harmanlayabildiniz? Ne oldu? İnsan e, yapısı gereği tabii çevresine kendisi gibi düşünen Hı -hı. insanları topluyor ve burada da rahat ediyor. Bu çok doğal. Fakat kabul etmemiz lazım. Bizim gibi düşünen insanlar bizi geliştirmeyecektir. Hatta her dediğimize muhteşem deyip alkışlarlarsa da çok tehlikeli bir duruma <gülüyor> sokacaklardır bizi. Yani. E, egomuz şişecektir. İster istemez. Yani, yani bunu 5-10 kişi dediğinde yani. ben neymişim Dersiniz. Çok evet. tehlikeli bir durum bu. E kardeşimle ben çok farklı insanlarız. Babamla çok farklı insanlarız. İnanıyorum ki bizim zenginliğimiz bu farklı olmamız. Farklıyız ama amacımız aynı. Hah. Farklı bakış açılarıyla aynı amaca hizmet ediyoruz. Böyle olduğu sürece ve iletişim kurulduğu sürece tabii ki farklı düşünen insanların bir aradalığı, çok şeye katıyor. Zenginlik oluyor o zaman değil mi? Şeyde örnek verdim. Ee, babam fizik yüksek mühendisi Aha. olduğu için ben de az çok ilgiliyim. Kuantum matematiğinde 1 artı 1, 0 ile 4 arasında bir, sıfır dört dört arası bir yani. e, karşılık denk. Veriyor, denk veriyor. Şimdi 0 mı edecek, 4 mü edecek? İnanıyorum ki farklı düşünenler uyum içinde olduğunda 4 edecek, bazen de 8 edecek. Evet. Çok doğru. Evet. Ee, babamla bir tartışmamız da şey demiştim babama her dediğine peki babacım diyen bir oğlum ister miydin baba? Sıkıcı olurdu demişti. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> sıkıcı olur. Sıkıcı olur hakikaten. Aynen. Hani her dediğinize peki diyen bir eşiniz olsa. Aynen. Her dediğinize süper diyen bir ortağınız olsa bu. Geliştiririzi dedi. Değil. Değil. değil. değil. De sıkıcı de da. değil. Yani, yani sıkıcı da. Sıkıcı boyutu da var. Aynen. Ya işte tabii ego henüz yeterince doymamışsa bir süre iyi de gelebilir yani bir, bir, süre. Süre. bir süre. Evet ya ben hakikaten Aynen. çok acayip bir adammışım ben var ya ben dersiniz ama. Orada da sıkıntı hep daha fazlasınız Tabii ki. Nereye o kadar. kadar? Sonu Aynen. yok onun. Aynen, Aynen öyle yani. Evet ben burada Ahmet Bey'e de bir selam sevgiler gönderiyorum. Gayet tabii onun bilgeliği, olgunluğu, tavrı ve değerler bilinci bu işin temelinde yatıyor. Onu kesinlikle görüyorum. Ee, ne demişti abi Aslan? Ee, evet babamın aslında bu Türkiye'deki birçok baba oğlu ilişkisinde e, kabul edilirse yol aldıracak bir söz. Evet. Ve, kitabımda da yazdım babamın bu sözünü. Bazı babalar Aslan yetiştirmeyi tercih eder. Bazı babalar koyun yetiştirmeyi. Ama aslan yetiştirdiğinde bilirsin ki sana da pençe atacaktır. Evet. Ben aslan yetiştirmeyi tercih ettim. Evet. Burada tabi bize de çok e, ince bir iltifatı var. Evet. E ben de düşünüyorum 30 yaşına kadar babama çok pençe attım. Evet. Çünkü attım öyle yetiştirdim. Değil mi? Tabii, <gülüyor> belli olmuyor <gülüyor> ama ben biliyorum. Dürüstlükle söylemek lazım. Ama evet. babam, Öyle yetiştirdi zaten evet. ve her zaman bu konuda teşekkür ediyorum kendisine. Evet. İyi ki öyle yetiştirdi. Evet. Çok sağ olan bizemin, ee, dediğim gibi buradan selam ve sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum. Şimdi ıı, benim ıı, üzerinde düşündüğüm ve değerli izleyenlerimin de duyması ve düşünmesini istediğim bir öykü var. Eskitte bir berber öyküsü. Onu senin dilinden bir dinleyelim Ondan sonra şöyle bir bakalım ee, o berber nasıl hı hı hı. ücret alıyormuş. Evet evet, evet. burada tabi hemen şey atlamamak lazım babadan bu şeyi alırken e, anne de sizin sevgiyle büyümenizi sağlıyor. ya yani öğrenmediğiniz bir şeyi anlatamazsınız tadını bilmediğiniz bir şeyi e, özlemezsiniz dolayısıyla... Bu anne baba ikisi beraber, baba da tabii seviyor ama anne kadar sevgisini gösteremiyor ama hissediyorsunuz. Dolayısıyla annenin sevgiyle büyüttüğü, babanın iş disiplinlerini iyi aktardığı bir ortamın evet. neticesi. Bunu unutma baba. Tamam mı? Aslı'n evet. hakkını vereceksin. <gülüyor> yani Poyraz ileride bilmem ne oldu zaman sen de oğlum bilmem ne diye aslının hakkını vereceksin. Estağfurullah hocam. <gülüyor> Hakikaten abi. ben annenizi tanıdım. Gönül zenginliği olmadan akıl hiçbir işe yaramaz duygusu içerisindeyim ve onun da zenginliği oradan geliyor evet, tabi evet. kesinlikle öyle. Şimdi Berber'e geldiğimizde beni etkileyen iskili hikayeleri var gidip yerinde de dinledim. Evet. Bütün Türkiye'nin zenginliği bu eminim her kasabada vardır. Berber'in kapısı görmeyeceği bir tarafta yani trajedi insanları fakat arkasında yanında çıkanı gireni görmüyor. Evet. Traş ediyor. Ücret olarak da içi kül dolu bir man mangala e, bozuk para atılıyor. Fakat kimin ne attığında görmüyor. Ne kadar attığında görülmüyor. Atıp atmadığında görmüyor. Evet. O diyor ki benim işim insanları tıraş etmek. E, dolayısıyla fazla atana özel muamele falan da yok. Hı hı. Ve çok bolluk içinde yaşamış. Evet. evet. Burada müthiş bir güven duygusu var diye Hı hı. O güven duygusu içerisinde yaşamanın verdiği bir huzur var. Ve bana öyle geliyor ki öyle bir ortamda güvenmeyen bir insan birkaç ay içerisinde kendiyle bir muhasebeye girer. Zaman içerisinde güvenilen bir insan haline gelmek için insan olma çünkü böyle bir şey. Başka hiçbir yaratık da yok. Güvenilen insan olma yoluna girmeye başlar. Ve bu insan evine gittiği zaman böyle bir noktadan sonra ailesinde güven duymanın önemi üzerinde durur. Çok önemli bir şey aslında böyle. Ne kadar önemli. Tabi bu ayrı bir zenginlik, ayrı bir sermaye. İşte buna da duygusal sermaye diyoruz hakikaten. Tabii canım, yani şey tabii, aslında siz çok güzel tanımını da yapmışsınız. Evet. Duyguların burada bir mekaniğinin olduğunu, bir etkisi olduğunun farkında olma halinden bahsediyorsunuz Hı -hı. duygusal sermayede. Yani bu işler 1 artı 1 2 etmeyebilir. Bırakın 2'yi 0 bile etmeyebilir. Öyle durumlar var ki eksiği ki edebilir. Sizin işlerinizi daha kötü duruma getirebilir eğer ortamın duygusal ikliminin farkında değilsiniz diye ve ben bunun çok önemli, çok anlamlı olduğunu düşünüyorum ve bu kitabın içerisinde benim dikkatimi çeken başka bir şey daha var. Esnaflık esnaf müessesesi ile ilgili siz çok ciddi vurguda bulunuyorsunuz ve aslında bunun ben bizim toplumumuzun bir zenginliği olduğunu düşünüyorum. Bizim böyle bir kültürümüz var. Fakat bu nedense bir hafife alınır olmuş bir dönem içerisinde şimdi yavaş yavaş bir dönüş var oraya tekrar hı hı. onu araştırma tekrar onu önemseme gibi bir durum var ama siz niye anlamlı buluyorsunuz bu esnaf kültürünü bu, bu kitabın içerisinde ben birçok yerde gördüm örneklerinizde tanımlamalarınızda çünkü öyle bir durum ki o zaman var demek ki orada bununla ilgili bir malzeme var. E şimdi şeye bakıyorum Kardeş, kardeşimin e, bir bayilik verirken aradığı kriterlere birinci sırada o şehrin köklü esnafı olması geliyor. Hı hı. Ve hiç başımızı ağrımıyor onlarla. Çok düzgün insanlar var. ve kabul etmemiz lazım. Türkiye... Bunu görüyorsunuz değil mi? Bunu Net. yaşıyorsunuz. Net, Net görüyoruz tabii. Ve Türkiye'nin her şehrinde çok düzgün insanlar var. Bak. Yani 3-5 yıl ortada dolanıp kaybolanlar olduğu gibi 50 yıldır o işi yapan evet. dededen sonlar İzin verirsen var. buradan değerli izleyenlerime mesaj vermek istiyorum. Türkiye'nin birçok şehrinde çok düzgün insanlarımız var. Biz kültür olarak böyle düzgün insanlar yetiştirebilecek bir kültüre sahibiz. Ve bunun farkında olalım ve bu kültüre sahip çıkalım. Çok önemli söylediğin şey. Bunun altını çizmek istedim. Evet. Dolayısıyla bunu görüyorsunuz. Ee, tabii 40 yaşında olup 25 yıllık bir deneyime sahip olmak müthiş şans. 15'te başladığımda zorlanmıştım ama 25'e kadar 10 yıl. Ee, bu 25 yıllık dönemde de bunun ne kadar önemli olduğunu gördüm. Yani köklü bir aileye. E, i̇şini efendim seven bir aile, dededen babadan toruna üçüncü ikinci nesle geçmiş bir aile. Tabii ki hiçbir sorunumuz olmaz. O sahiptir o işi. Bu şu kadar önemli. E, Gölcük depreminde bir bayimizin bütün dükkanları yıkıldı. E, dedik yani hiçbir şey istemeyelim. Alacağımız falan her şey tamam. Biz helal ediyoruz. Çünkü bütün şey yıkılmış. Bizi aradı yani bir hafta sonra. Benim de de memleketimde arazilerim var. Biraz süre verirseniz satıp borcumu ödeyeceğim size. Yani o durumda bile borcuna sadık insanlar var. Evet, evet, evet. Yani o durumu suistimal etmeye kullanmayan çok düzgün insanlar var tabii. Evet. Mehmetciğim benim burada bir vermek istediğim mesajda şu var. Böyle bir kültürel zemin ve zenginlik. Bizim e, sosyoloji, sosyal antropoloji, sosyal psikoloji alanındaki akademisyenlerimiz tarafından incelenmeli. E, ve toplam kalite yönetimi diye bir kavramı dışarıdan almayalım. Bizim bu kültürümüzün içerisinde kendimize özgü bir kalite anlayışı var, yaşıyor. Hani Japon kültüründe olduğu gibi bizde de var. Ve hakikaten sen işin içinde olan birisi olarak bunu görüyorsun. Ziyaretlerde görüyorsun. Ve bu nesilden nesile aktarılabiliyor. Demek ki bunun bir sistemi var. Bunlar arasında bir değerler sistemi var. Şimdi duyduğum bir bana anlatılan bir şeyi de anlatacağım. Birisi hatta Polat Bey de oradaydı bu anlatılırken. Diyor ki işte oğluna ben ders verdiğimden dolayı bir kentteki iş adamı kişi ben ne de demiş sana demiş bak ders vereceğim demiş. Yemekten önce diyor böyle anlatırdı anlatırdı yemek yerdik şimdi ondan sonra uygulamaya geçerdik diyor verdiği şeylerde örneklerde bir tanesi şu. Şimdi diyor bir arkadaşım var diyor çok açıldı diyor falan filan para ihtiyacı var. Benden para isteyecek diyor. Bak şimdi bunu diyor ben nasıl idare edeceğim gör diyor. Ee işte diyor ki önce gideceksin diyor. Nasılsın diye soracaksın diyor. Önce sen önce sen, önce sen soracaksın diyor. Ki o zaman diyor mecburen o da sana soracak diyor. Ver diyor sana sorduğu zaman diyor ağlayacaksın. Şöyle kötü oldu, böyle kötü oldu ...bir 4-5 tane kalemde diyor. Nasıl aksıyor, bilmem ne falan durumunun berbat olduğunu söyleyeceksin diyor. O zaman de para isteyemez diyor. Ve bunu 6 ay falan diyor. Böyle her seferinde aynı kalemleri sayacaksın diyor. Bak bu işin yolu budur diyor. Şimdi hakikaten diyor gittik diyor yemekten sonra hemen sen nasılsın kardeşin falan filan şeyler olur. O da sordu diyor ve hemen böyle olur adam diyor tıkandı kaldı para isteyemedi diyor. Şimdi bir de böyle bir esnaf anlayışı var, iş anlayışı var. Yani ben düşünüyorum, e, bu sana nasıl geliyor? <gülüyor> Şimdi e, siz de kabul edersiniz ki e, o insan bir dünya markası, dünya firması hiçbir zaman olamayacak. Olamaz değil mi? Olamaz. Tabii. Bunu baştan kabul etmemiz lazım. Evet. O kendi kabuğu içinde, kendi kasabasında, şehrinde yaşayacak, ölecek. Eğer büyümek istiyorsa e, böyle bir şey yok. Kaldı ki biz e, Antalya'da 1984 yılında geldiğimizde birçok şeyi İstanbul'dan temin ediyorduk. Onların Antalya'da üretilmesi için biz çok kişiyi destekledik. İyi ki de destekledik. Çok da memnunuz. Onlar çok büyüdüler. E, büyümelerinden de memnunuz çünkü bize daha iyi hizmet ediyorlar. Yani. Evet. Dolayısıyla o parayı kendimizde tutup vermemek daha doğruydu diyemiyorum. Evet. Ya yani, evet. bu aslında çok güzel biz bilince işte. Evet. Yani sen varsın, ben varım ve ikimiz daha iyi bir bütün oluşturabiliriz deme durumu bu. Yani yoksa ne olacak? Siz akıl ediyorsunuz. Bunu kendi bünyenizde halletmek mümkün, yapmak tabii, mümkün. Tabii, tabii, ee, tabii. iç kaynaklarla halletmek mümkün ama bunun yerine birileri daha güçlensin, birileri daha burada iyi olsun diyorsunuz. Evet. Değer izleyenler sadece şimdi ve burada kendi çıkarımı ve gücümü korumak üzere düşünebilirim. Ondan dolayı iki ayamın üstünde sekiz tane yalan söyleyebilirim. Ya da uzun vadede sadece kendi çıkarımı diye ailemi, arkadaşlarımı, toplumun çıkarını düşünebilirim. Ve onun da ancak yolu güvenden geçer. Dürüst olmaktan geçer. Tahmin ediyorum bunu bu şekilde özetlemek mümkün. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. <gülüyor> Duygusal sermaye önemli mi? Bir iş adamı önemli olduğunu söylüyor. Mehmetciğim, şevk önemli mi? Şevk, iş hayatında şevk önemli mi? Senin şevkin önemli mi? Seninle çalışan insanların şevki önemli mi? Hayati derecede önemli hocam. Şevk, coşku, ee, büyülü bir değnek kadar değiştirir her şeyi. Çok önemli söylediği şey. O bakımdan beraber çalıştığın insanların şekli olması senin dikkat ettiğin şeylerden bir tanesi. Ve ben biliyorum senin şirketinde psikolog var. Hiç kimse söylememiş. Sen kendin düşündün. Böyle bir ihtiyaçla böyle bir ortaya koydun. Niye karar verdin? Birçok şirketlerde böyle bir şey yok. Ee, psikolog, aile danışmanı bunlar hakikaten bir şirkete Olağanüstü değiştiren şeyler bir şirketi. Evet. Çünkü kabul etmemiz lazım. Bu bazen e, konuşmalarımda iş adamlarına birden söylediğimde ağır geliyor ama <gülüyor> yanımızda çalışan <gülüyor> yanımızda çalışan birinin eşiyle olan sorununu çözmek bizim işimiz. Neden abi? Çözmediğinizde nasıl o kişiden siz şey coşku bekleyeceksiniz? Nasıl verimli olması nasıl yeni fikir üretmesini bekleyeceksiniz. E bunu çözmek zor değil. Bunu çözmek sizin çok olan alan bir şey değil. İyi bir psikolog, iyi bir aile danışmanı bulursunuz. İnsan kaynakları arkadaşlara duyurur. İsimler tabii ki gizli tutulur e, ve faturayı da muhasebe eder. Bunun maliyeti de çok yüksek değildir ama e, geri get get dönüştüğü şeyler çok büyüktür. Onu görüyorsun değil mi? Tabii. Ben bunu son 10 yıldır gözlemliyorum. Çok faydasını görüyorum. Her konuşmamda tavsiye ediyorum Tabii bundan önce insanlar yıllık izinlerini kullanmalılar insanların hobileri olması için teşvik edilmeli e şeye baktığınızda direkt görürsünüz performans düşük insanlara bakın yıllık, yıllık izni birikmiş insanlardır tabi en başta patron yıllık izini kullanacak ve hobileri olacak <gülüyor> neticede insanlar işinden sıkılmamış olacak evet. Mehmet'ciğim ya ben seminer verirken bakıyorum aile şirketlerinde de en asık suratlılar patronlar. Adam böyle o. Yandakiler rütbelerine göre biraz daha az asık suratlı. Biraz daha az asık suratlı. Biraz daha az asık suratlı. Güler yüzüleri boşver zaten. Onlar hiçbir şey yok. <gülüyor> Şimdi sen asık suratlı değilsin. Ben sizin ailedekiler de aynı şekilde görüyorum. Demek ki adamın ihtiyacı var asık suratlı olmaya. Çünkü diyor ki gülersem çalışmaz bunlar diyor. Halbuki sen diyorsun ki şekilde olmaları lazım çalışmalar için. Hı hı hı. Ve bu çok önemli bir... ...fark. Çok önemli bir fark Yani korkutmaktan ziyade... ...gönülden gelen... ...o işe sahiplenme... ...ve işin... ...üretimiyle... ...kazanarak... ...herkes kazansın tavrı içerisinde. Bu... ...çok önemli bir bilinç olarak geliyor bana... ...ve senin iş adamı olarak şu kitabı yazman... ...duygusal sermaye yazman... Bence önemli bir adam. Yani olan bu adam psikolog değil şu değil bilmem ne değil falan filan duygularla işe şevkin bir sermaye olduğunu düşünüyor. Ve bu adam öyle bir şirkette ki şirket büyüyor büyüyor Türkiye'nin ilk 500'üne girmiş diyorlar. Ben söylediğim zaman zaten psikolog kitabını sattırmak için bu konularda seminer vermek için yapabilir derler bana ama senin böyle bir derdin yok. Senin derdin ...genç iş adamlarına örnek olacak bir tavır içerisinde, daha sağlıklı, daha aydın bir Türkiye'nin geleceği için bir tavır içerisinde. Yeriden teşekkür etmek istiyorum yani bu konuda. Benim önemsediğim bir başka bir şey daha var. Yani sizin genel tavrınızda sorunlar çıkabilir, bunlar yaşamın içerisinde var gibi bir yaklaşımınız var hı hı. diyorsunuz ki olabilir. Hı hı. Nasıl insan ilişkilerinde oluyorsa bir kurumun başına da sorunlar gelebilir diyorsunuz. ve Ama biz de biliyoruz ki iş yerleri için sorunlar diye düşündüğümüz ama bunlar maliyetli şeyler. Yani hı hı. iş yerinde bir sorunun çıkması maliyetli bir durum ve hani... İş veren, işin sahibi bunları öngörmelidir, önden önlem almalıdır falan filan gibi bir tavır içerisinde de değilsiniz. Olabilir, buna hazırlıklı olmak lazım. Olduğu zaman da ne gerekiyorsa hemen yapmak lazım gibi bir tavır içerisindesiniz. Peki maliyetler nasıl karşılanıyor? Şimdi burada şeyi düzelteyim. Proaktif olmak çok önemsediğim Hı -hı. bir kavram. Yani çıkan sorunu çözmek bugünkü dünyada çok bir marifet kabul edilmiyor. Hı -hı. Proaktif olup engellemek bunun için elden geleni yapıyoruz. Tabii, tabii. Ama... E, hayat problem çözmektir. Aynen öyle. Yani bunun aksini kimse iddia edemez. Tabii ki problemler çıkacaktır. Çözülecektir. E, çözülemeyecek derecede bir problem derttir. Artık <gülüyor> o problem şeyine geçer. Dolayısıyla çıkacaktır ama proaktif olmak konusunda ben de ekip de e, babam ve kardeşim de çok önemsediğimiz bir kuru. Tabii ki bir problem oluşmadan önleyebilirsek bu bir marifet. Ama çıkacaktır, çözülecektir. Hatta... E, yalın kültürde sorun kutlanmalıdır diye bir söz var. E bu kolay bir şey değil. Çünkü canınız yanıyor. Çok zor. Ben özellikle onu çok önemsiyorum. Şimdi bir sorun çıktığında... Buna o sorunu yargılamadan, yaşamın içerisinde sorunlar var. Evet başımıza geldi, gelmeseydi iyiydi. Biz önlemlerimizi aldık, onu yaptık, bunu yaptık ama olmadı. Geldi dediğiniz zaman hı -hı. sizin ekibiniz bir kere çok daha rahat çalışıyor. Hı -hı, hı. O insanlar biliyorlar ki yani burada bir sorun çıkarsa bizim canımız yanmayacak en nihayetinde. Eğer ki biz elimizden geleni yapmışsak. Tabii şöyle sorunu da ikiye ayırmak lazım. Diyelim ki AGT'nin içinde yanlış bir mal üretildi. Hı -hı. E, bu küçük sorun. O, o ürün müşteriye gitti bu büyük sorun yani o müşteriye gitmediyse malzemedir ama müşteriye gittiğinde size olan saygısı güveni hep size dileneceği için büyük sorundur yerine göre canı da yanar Hı -hı. kendi içimizdeyse o kadar büyük sorun değil. bunları da ayırmak lazım yani Hı -hı. firmanın itibarını güvenini zedelemeyen kendi içindeki şeyler e, belli ölçüye kadar tabii ki Hı -hı. sineye çekilebilir sorun Hı -hı. kutlanmalıdır ben de katılıyorum Canım yandığı sıkıldığı halde Çünkü o sorun kutlanırsa bir daha Oluşması engellenir Evet. Şimdi Aynen. ben iki türlü bakış tarzı görüyorum Şirket sahibiyim ve ben asık suratlı Şirket sahibinden birisiyim Bir sorun geldi sorun şudur benim Kim sorumlu bundan Çağırın buraya bakayım Ne oluyor böyle niye çıktı bu <gülüyor> Hay bak düzen Ama Diyelim ki senin gibi bir Patron Sorun çıktı. Arkadaşlar bir dakika. Neden çıktı? Neyi temsil ediyor? Neyin farkında değiliz? Şimdi birinci türde sorunu duymaması için patron insanın elinden geleni yapar. Halının altını mümkün olduğu kadar süpürür. Ve ondan dolayı da müşteri de o sorunla karşılaşabilir. Bir yerde patlak verir çünkü. fıçının içindeki sızar. Ama öbüründe sorun çıktığı zaman ee, o sorunun farkına var duyuran her şeyden önce bravo farkına vardı. İşte ben böyle adam istiyorum. tabi içinde olduğundan dolayı hemen bir öğrenme süreci içerisinde oluşur. Ki siz şimdi öğrenen organizasyonlar çalışmasına da başlamış durumdasınız. Evet. evet. Ee, bu çok önemli. Bir çok faydasını gördük. tamam. Görüyoruz. Son derece önemli hakikaten. Ee, sana ulaşmak isteyenler duygusal sermaye diye yazsalar yeterli. Oradan görürler. Mehmet Semer söylemez diye yazsalar oradan ya. da ulaşabilirler diyorsun. <gülüyor> Burada tamam. tabii sorunlarla ilgili bir ilave yapmak istiyorum hocam. Evet. Şimdi bir kere bir sorun çıktı, ee, üzücü bir durum. Şuna emin olmamız lazım. Ekip elinden geleni yaptı ama yeterli değil. Hı hı. Ha ne yeterli değil? Konuşulur. Hı hı. Ama insanlar savsakladı da bu sorun çıktı çok doğru bir yaklaşım değil. Çünkü herkes özveriyle çalışıyorlar. Ama eksiğimiz neydi? Burada öğrenen organizasyonlardan ilk öğrendiğim şey neyi iyi yaptık neyi kötü yaptık diye yıl sonu konuşulurdu. Bunun yerine neyi iyi yaptık neyi daha iyi yapabilir diye konuşuyoruz. Çok evet. farklı ikisi. Çok evet. farklı. Mehmetciğim iyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. İyi ki bu kitabı yazdın. Polat'cığım çok teşekkür Hı. ederim. Değerli izleyenler, Aydınlık Türkiye'nin şirketleri, duygusal sermayeye önem veren şirketler olacak. Ve bugün Aydınlık Türkiye'nin bir iş adamıyla konuştuk. Yeniden buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın. kalın